Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, biraz da zamanı taşırdık. Geç başlatıyoruz. Onu uzatabiliriz de e, konu gelirse. Bakalım lafımız yeterse bir zamanında. Taşarsa biz de taşarız. <gülüyor> <gülüyor> Bugün biraz ortaya karışık tabir edilebilecek çeşitli konular üzerinde gidelim. Edebiyat, bolca edebiyata atıf yaptığın edebiyat dünyasına bir yazı var. Ve günün gelip şeyine de dayanıyor. Günün konularından bazılarına. Evet. Dok dokunmak, kazanmak ve kaybetmek. Yani evet. biraz oyun. Evet. Evet istersen oradan devam edebiliriz birazcık. Ama çok dağınık bir yerinden tutun. Şimdi ben zaten <gülüyor> yeterince dağınık yazdım. <gülüyor> ee, siz yardımcı olun ben de oradan atayım mesela. Bu daha bugün sabah konuştuğumuz konulardan hangisiyle daha fazla bir dokunma ilişkisi içinde ise oradan ben de bir şeyler söylemeye çalışayım. Biz aslında ya yani esas olarak bu Hemingway de bizi de çok yakından ilgilendiriyor medyanın çürümüşlüğü ve Britanya'da <gülüyor> demokrasiyi de çöker yani çökmekte olduğu izlenimini veren müthiş bir skandal açılıyor, yayılıyor. Hı <gülüyor> Rupert Murdoch'un biraz onun üzerinde durduk. Buradan da Türkiye'deki bu şike vesaire üzerinde de aynı çürümüşlüğün başka tezahürleri üzerinden geçtik. Yani biz böyle bir konuşma yaptık. Daha çok. Evet bize bağlanabilecek yanı daha doğrusu bu yazıyla ilişkilendirilecek yanı e, ne olabilir diye aslında sizler sorabilir ya da oradan bir değerlendirme ile giriş yapabilirsiniz. Ee, belki şöyle ben hani e, biraz sazı e, tıngırdatayım sonra bakalım ne gelir. <gülüyor> e, Tabi bazı şeyler hani bu geçen yazımda söylediğim gibi e, aslında çok aleni cereyan ediyor. E, oyun yazısında onu biraz anlatmaya evet. çalışmıştım. Yani hepimizin gözü önünde oluyor e, ve çoğu zaman... Bir oyunla bunun varlığını bir şekilde ya kabul ediyor ya da onun işlemesine, yürümesine katkıda bulunuyoruz. Fakat oyunların bir süresi vardır. Oyunun özelliği budur demiştim yine geçen yazıda. Geçicidir. Bir süre sonra bir şekilde biter. Oyun bitti deriz. O şekil, o bitme noktası nasıl ortaya çıkar? Mesele bu zaten. Bazen oyunun kendisi tabii öyle böyle büyük toplumsal çapta kurgulanmış e, çok e, hani kirli e, oyun söz konusu ise bazen oyunun kendisi sürdürülemez hale gelebiliyor. Yani onu kuranlar, onun kurulmasında e, katkıda, bunun kurulmasına katkıda bulunanlar ve işlemesinden yarar sağlayanlar bile o oyunun artık kendilerine bir fayda. sağlamaktan çok kendilerini tüketebileceğini ya da kendilerine zarar verebileceğini görebiliyorlar. O zaman bir tür yenilenme görüntüsü altında oyunu sonlandırabiliyorlar. biliyorlar. Şimdi İngiltere'deki olayın ayrıntılarını bildiğimi söyleyemem ben de basından izliyorum ama Türkiye'de basının durumunun ne olduğunu aslında herkes üç beş yukarı biliyor. Ya yani özellikle büyük sermaye ile Büyük sermayenin büyük işleriyle e, basın yayın dünyasının e, faaliyetinin bu kadar içe geçtiği yerde tarafsız, kamuya yönelik, e, işte kamu e, yararı amaçlı bir yayın politikasının izlenmesinin mümkün olmadığını hepimiz bilebiliriz. Evet, bunu hepimiz bildiğimiz halde gene de... Biraz önce tıpkı e, senin söylediğin gibi bilinen ama üzerinde durulmayan bir şey. Şimdi mesela ayrıntılarını, Britanya'daki olayın ayrıntılarını Türkiye'de medyadan, televizyondan ve gazetelerden de görmek imkanı pek olmuyor. Çünkü zaten konu dışı sayılıyor bu. Halbuki yani başbakanların kendi çocuğu, sakat çocuklarının dosyalarının çalınmasına kadar ve polisin bütünüyle rüşvetle, elde edilmesine kadar varan muazzam bir skandal var yani ortada e, e, doğru ve bunu da muhtemelen e, hani e, pek çok kimse biliyordu yani sadece evet, evet. bu işten yarar sağlayanlar değil e, şimdi bilmekle bildiğini bilmek arasında bir fark gözetilebilir e, geçen cumartesi günü Bülent Somay'ın ladikalde çok güzel bir yazısı vardı tam bunu anlatıyordu cumartesi galiba bilmek ve bildiğini bilmek ya da bildiğini bilmemek ya da bildiğini bilmemek gibi bir ayrım yapıyordu. Evet, bir lakan referanslı bir yazıydı. Evet, evet. Şimdi bazen öyle bir şey olabiliyor gerçekten. Yani kişisel hayatlar içinde öyledir ki ben yazılarımı sadece hani tırnak içinde kamusal siyasal konuları düşünerek yazıyor değilim. Yani başlarken beni kişisel olarak veya işte gördüğüm kişisel yaşamları ...ilgilendiren, onları etkilediğini düşündüğüm noktaları da e, bir şekilde açmaya, anlatmaya çalışıyorum. En azından dokunmaya çalışıyorum onlara. E, ve oradan da kamusal siyasal sorunlara geçmeye çalışıyorum ki... ...eğer böyle bir köşe yazarı olmasaydım, yani bu yazılar bir gazete köşesi için yazılmıyor olmasaydı... ...belki o siyasal konulara girmeden e, işte kendi çapında bir deneme denemesi olarak akabilirdi bu yazılar... Ee, neyse şunu söylemeye çalışıyorum Yani burada Söylediklerimiz kişisel yaşamlar içinde Geçerlidir yani bireysel hayatlar içinde Geçerlidir Pek çok şeyi görürüz Fakat o oyunun e, Ya bir şekilde havasına Kaptırırız kendimizi e, Ya o oyundan Çıkmak bize çok zor görünüyor Ya yani o oyunu bitirmenin e, Karşılığında neler Ödeyebileceğimizi düşünüyoruz Ondan kaygılanıyoruz ve Ee, bir şekilde statikonun zehirleyici uyuşturucu etkisi alışkanlıkların e, tam da böyle hani damla damla verilen zehir gibi e, vücudun zehri alışması gibi hayatların da onlara alışması olayı var ya böyle bir şey olabiliyor. Yani ya uyuşarak devam ediyoruz ya da bazen gerçekten bildiğimizin e, bilgisine pek varamıyoruz Şimdi Türkiye'de yani o İngiltere'deki e, sorun e, medyadaki kriz ya da skandallar dizisi ne benzer pek çok şeyin Türkiye'de de yaşandığını herhalde e, hiç bilmiyorum diyecek kimse e, çıkmaz. E, bunları bilmediğini söyleyecek çok az kişi vardır en azından. Sadece karşımıza çıktığında adı konmuş oluyor ve e, bu kadar büyük harflerle adı konunca da ...işte var olmuş oluyor... ...geçen yazılarımdan biri de... ...bu adlandırma meselesiyle ilgiliydi... ...şu Türkiye'de... ...özellikle Banu Güven olayıyla... ...daha fazla bir dikkat çekmeye... ...başladı bu medya, siyaset... ...ve... E, ...sermaye ilişkisi... E, ...bu kadar popüler, bu kadar... ...saygın, bu kadar değerli bir ismin... E, ...bu kadar da... ...aslında... E, ...kanal için, o televizyon kanalı için... ...ve... ekonomik rasyoneliteye vurduğunuzda da faydalı birinin e, işte işine son verilmesi ne ile açıklanabilir? İşte çeşitli çıkar ilişkilerine dayalı bu oyunun bir parçası olarak görülebilir. Evet, evet. E, e, yıllardır konuşulur. İhale e, yasası sırf bu gözetilerek olmasa da büyük ölçüde bu ilişkiler gözetilerek düzenlenir. Medya patronlarını E, siyasi iktidara e, bir şekilde mecbur hale getiren çeşitli düzenekler var. E, bu düzeneklerin işleyebilmesi için de medya patronlarının sahip oldukları e, araçları e, terbiyeli tırnak içinde, terbiyeli kullanmaları ya doğrudan doğruya emredilir veya bayatılır. Şimdi böyle olunca e, iç ilişkilerden haberlerin üretimine, haber dilinin kurgulanmasına kadar... Pek çok şeyin aslında bir tür yalan olduğunu da e, tahmin etmek zor olmaz. Yani o çarpıtmalar, yönlendirmeler e, ve e, gizlemeler bu ilişkiler çerçevesinin bir parçası olarak doğal bir şekilde yaşanır aslında. Kendiliğinden böyle olur. Evet ben bu arada dinleyicilere bir hatırlatma olarak şeyi de söyleyeyim. en TV'nin. 14 yıldan beri çeşitli görevler yapmış MTV'de, yani NTV'de Banu Güven'in sunucu ve program yapımcısı ayrıldığını ve seke seke giderken çat diye duvara çarptım ben şeklinde de bir açıklaması vardı. Tuğba Tekerek'in kendisiyle yaptığı mülakatte taraf gazetesinde ve özellikle de mesela NTV'de Leyla Zana'yı seçimlerden önce konuk etmesi engellenmiş evet aslında bu biliniyordu neredeyse pek çok çevrede yani buna ilişkin bilgiler ya da böyle özellikle Leyla Zana olayıyla ilgili bilgiler yer almıştı çeşitli yerlerde ama orada gözümüzün önünden kaçırılıyor şimdi bazen tabi şey geliyor aklıma hani edebiyat dedik ya Ben bu düz yazının veya akademik dilin daha çok bedenleri yansıttığını, edebiyat olmadan o bedenlerin içindekini, o bedenleri bir başka varlık haline getiren ruh dediğimiz şeyi anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Asıl derslerimde de hep böyle anlatmaya çalışırım. Yani söylerim öğrencilere edebiyat ya da sanat, özellikle sinema olmadan size bu anlattıklarımızın fazla bir... Anlamı kalmaz biz sadece dış cepheyi, bine, binayı, bedeni anlatmış oluyoruz ama içteki dünyayı, ruhu bunlarla kavramak mümkün olmaz. İşte Edebiyat bize o ruhu anlamayı e, sağlıyor, bize onu anlama imkanı sunuyor. Tam bu noktada José Saramago'nun, benim çok sevdiğim Portekizli yazar, yakın zamanda kaybettik biliyorsunuz. Evet. E, iki tane romanı geliyor. Biri körlük, diğeri de görmek. Özellikle körlük romanının bu açıdan hakikaten çok ufuk açıcı, sarsıcı olduğunu düşünüyorum. Körlük de filme de alındı. Ben hani çok sevdiğim bir romanın filmini çok zor izlerim. O nedenle henüz filmini izlemedim. Çünkü körlük romanını çok sevmiştim. Nasıl bir film olduğunu da bilmiyorum ama Herkesin e, kör olduğu bir dünyayı birdenbire yani körlüğün bir hastalık olarak yaygınlaşmasıyla herkesin kör olduğu bir hayatı bir tek kişinin gözlerin açık olduğu bir e, dünyayı anlatıyor bir ülkeyi bir toplumu anlatıyor. E, biz de o körler gibi yani hani yaygınlaşan körlük gibi birinin diğerine dokunmasıyla bulaşan körlük gibi bir durum yaşıyoruz çoğu zaman. E peki bundan uyanmak nasıl olabilir sorusu elbette önemli de oraya girmek şimdi bu programı biraz fazla mesihvari ya da <gülüyor> <gülüyor> peygamber var. hani e, öngörülere falan dayalı bir e, hale getiriyor. O da benim pek becerdiğim bir şey değil. E, o nedenle hani ucu açık yazıları olmasına da belki dikkat ediyorum. Belki de tarzım öyle akıyor bilmiyorum. Mesela biraz daha göstermek Gördükten sonra ne olacağını fazla da spekülasyon konusu yapmamak tercihimdir. E, görmek başlı başına bir devrimdir esasen. Yani büyük bir dönüşümdür görmek. Fakat e, Saramak'la görmek kitabında bizim gözlerimiz açıkken bile nasıl kör olduğumuzu anlatıyor öte yandan. E, o nedenle ben hani bu konularda biraz daha içeriden, biraz daha ruh, ruhu hissederek Ee, bir bir e, fikre varmak isteyen dinleyicilerimize bu iki kitabı arka arkaya tatilde çok iç açıcı olmayabilir gibi gelse de okumalarını öneririm. Aslında Saramago o kadar da ciddi yazan bir yani öyle ağır kasvetli yazan bir yazar de değil, hiç yani. değil. Evet. tam tersine çok ciddi çok büyük bir ironi var ee, ve e, hatta e, bana göre son derece ustalıklı e, çok incelikli bir ironi bu. Okurken Öyle içiniz kararmıyor zaten bu tür e, kara konuları bile okurken içiniz kararmıyor. Bakın şimdi gene daldan dala atlamaya başladık. Bana bu fırsatı vermeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerimin de şikayetidir. Bir şekilde biri bir şey ortaya attı mı oradan ben de kapılıyorum. Hatta buna işte bazen böyle kaptırdığım zaman e, Pin Pinokyo tarzı diyorum. Şimdi Pinokyo deyince aklımıza hemen yalan geliyor değil mi? Oysa değil tabii. Yani benim için Pinokyo, hani yalan söylediği için burnu uzayan bir... Bu e, fazla klişeleştirilmiş e, tarafı var. Asıl e, bence e, Pinokyo'da e, çok daha özellikli olan, yani Pinokyo'ya özellik katan şey, e, müzik sesi, flüt sesi veya kaval sesi duyduğu yerde kendini tutamayıp, hangi iş varsa kendisine verilmiş, onu unutup, O müziğin peşine takılmasıdır. <gülüyor> e, tabii öyle olunca da işlerini yapamıyor, mesela ödevlerini yapamıyor. Öyle yapınca da yalan söylemek zorunda kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yalanla kadar gelmeyelim ben. Şey. <gülüyor> Ama böyle bir fırsat gelince topta. Da... Öyle güzel bir pasla ayağıma gönderilince <gülüyor> ben de o müziğin sesine e, takılıyorum, kaptırıyorum. Mesele neydi? Unutuyorum şimdi. Evet, belki şeye burada yazıya bakarak bu, bugün yayınlanan Mevoto yazısına bakarak şeyi de e, bu yemin boykot krizini de burada, e, belki tekrar bir tartışma konusu ve özellikle de bir sinizm meselesine değiniyorsun evet. yılda. Onun üzerinden biraz konuşmak iyi olabilir doğrusu. Do Doğru bence de. Şu e, geçen hafta da aslında biraz konuştuk bunu Yazının, yazılmayan, yetişmeyen yani sığmayan, yere sığmayan kısmında neler düşündüğümü geçen hafta paylaşmıştık. E, şimdi e, CHP'nin öyle bir tür e, hani kendini en az zararla sıyırmak manevrası tuttu. Ee, hoş tuttu dediğimizde fazla e, abartılı oluyor. Çünkü sonuçta CHP'nin e, bu e, manevradan, bu, bu e, tutumdan sıyrılmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıya olduğunu kendileri başta olmak üzere herkes, herkes görüyordu. Herkes biliyordu. Gene herkesin bildiği herkesin açık sırlardan bildiği biri şey. bu. Ve bu mutabakat betti de herkesin bildiği bir yalan aslında Çünkü Hani burada CHP e, istediğimi aldığım gibi bir havaya girse de e, mutabakat metnini okuduğunuzda Bülent Arınç'ın dediği gibi e, malumu ilandan başka bir şey göremiyorsunuz. E, şimdi kendi kendinizi e, bu kadar kötü bir oyun kurarak e, düşürdüğünüz yerden kendi gücünüzle çıkmaya çalışmanız çok zordur. Bu sefer oyunun muktedir daha güçlü tarafının el uzatmasına ihtiyaç duyarsınız aslında o tarafı zorda bırakmakta amacınız ama o olmadan da o kuyudan çıkmayı beceremeyeceğiniz bir hale getirmiştiniz kendinizi. Evet bu da açıkça görülüyordu pek çok kişi yazdı evet. yani çeşitli yerlerde yazıldı ve söylendi bu evet. bazı televizyon programlarında da benim görebildiğim kadarıyla Şimdi, doğru ben de söyledim evet. defalarca Şimdi burada kötü bir oyun var Yani e, oyunu m, bir tarafı, e, yani bu kötü oyunu CHP e, örneğinde kuran CHP'nin içindeki işte e, her neyse güçler veya CHP yönetiminin yönetimini etkileyenlerdi. Şey, öyle bir oyundan e, tek başlarına, yani bunu devam ettirecek güçleri yok. Esasen kötü oyunları da çok uzun süre ustalıkla sürdürmek de çok zordur. Ustalık burada... hiç de olumlu bir çağrışım yapmasın. Ustalık burada bir güç gerektiriyor. İki gerçekten kuvvetli bir sinizm yeteneği gerektiriyor. Fakat sinizmde güç olmadan pek becerilemiyor. Yani sinizm daha çok hani elinizde belli bir güç varsa onu kullanmanızla ilgilidir. Evet. Elinizde bir bilgi bir koz herhangi bir imkan varsa Onu nasıl kullanacağınızla ilgilidir sinizim büyük ölçüde. Sadece bu değildir ama e, hani pratik olarak ya da hayat içinde sinizim böyle bir şey e, ile birleştiğinde daha fazla anlamda oluyor, daha çarpıcı görünebiliyor. Şimdi Akp'nin burada <gülüyor> bu imkana sahip olduğu açık. ve bana göre baştan beri sinizim e, diye tabir edebileceğim bir tutum içindedir. Yani. CHP'nin oyunu kötü kurduğunu görmektedir. Bu oyunu sürdürme şansı olmadığını görmektedir. Ve bu elindeki bilgiyi tam da Pierre Bourdieu'nun dediği şekilde kullanıyor. Çünkü o bilgiyi ya kinik ya da klinik olarak kullanabiliriz diyor. Yani iki yoldan kullanabiliriz diyor. AKP elindeki bu bilmeyi kinik ya da sinik tarzda kullandı ve CHP'yi mecbur etti. Burada Hani kötü bir oyuna güçlü kötü oyunun diğer tarafının da aynı oyunu sezerek ve kabul ederek dahil olması ya da devam etmesi durumu vardır. AKP böyle yaptı ve CHP'yi burada e, hani pes etmeye zorladı aslında. Evet Burada tabi tuhafta bir şey vardı Anadolu Ajansı haberi vardı Dün elimize geçen Cumhuriyet Halk Partisi Mersi Milletvekili İsa, İsa Gök evet. <gülüyor> Telaş içinde Yemin etme kararını aldığını bunu Doğru bulmadığını söylüyor Ve bu somut bir sonuç Elde edilene kadar haklı ve Kararlı tutumumuzu devam ettirmeyen Bir partinin milletvekili peki Şeyi sormuşlar pardon Ant içme işlemini bu durumda Yerine getirip getirmeyeceğin ilişkin Soruya da yanıt vermemiş Peki o zaman şeyi hatırlatalım. Bu krizin büyümesindeki e, en önemli faktör İsa Göklü'nün sözleriydi unutmayalım. E, ne demişti? E, Dis çökecekler önümüzde demişti. Evet. Bu sözü o kullanmıştı. E zaten diz çökülmediği için şimdi e, itirazı. Hayır ama bununla karşılık tabi diz çöktürecek gücünüzün olması gerekiyor. Elbette. Diz çöktürecek adaletli bir duruşunuzun olması gerekiyor. Ya sizin fiziksel gücünüz Ya da manevi gücünüz, yani haklı olmaktan kaynaklanan manevi gücünüzün olması gerekiyor. Çok haklıysanız, çok adil bir taleple ortaya çıkmış ve çok adil bir oyun kurmuşsanız, sizin fiziksel gücünüz yoksa toplumun geniş kesimlerinden gelecek e, destekle bu oyunda başarılı olabilirsiniz. Ama ikisi de yok. Evet. İkisi de olmayınca e, başbakanın tükürdüklerini yalayacaklar sözü, Buna söylendi yani İsa Gök'ün bu sözlerine Söylendi o söz gerçek oldu Yoksa İsa Gök'ün Diz çökecekler ee, Sözü değil Şimdi o nedenle hani, e, Orada öyle kabadayılık gibi Görünen bir çıkış aslında e, Oyunun en kötü e, Oyuncusundan Geliyor bu CHP'nin kurduğu Oyunda en kötü oynayan Kişi şimdi en kabadayı Görünen sözleri Söylüyor ki E, bu da doğrusu sinizmin bir başka çözüm. Evet ben de onun için zaten evet. bu konuya e, buradan dolaylı bir şekilde sinizme geçebilmek için bunu söylemiştim. E doğru aynen öyle. Şimdi BDP'ye gelelim değil evet, mi? Evet BDP'ye Şimdi ben BDP'nin e, haklı e, bir konumda olduğunu söyledim. E, defalarca söyledim ama daha ilk konuşmalarımda da e, burada e, burada çok ciddi, çok derin sonuçlar doğurabilecek bir ...mesele olduğunu... ...tutumu oluştururken... ...tavrı ya da oyunu kurarken... ...esneklik imkanlarını... ...azaltan her yaklaşımın... ...siyaset zemininde... ...çok büyük sıkıntılar yaratabileceğini söylemiştim... ...yani çıkış esas itibariyle... ...doğruydu, haklıydı... ...bir haksızlığa, bir adaletsizliğe... ...dikkat çekmek için... ...elindeki imkanı kullanmaya kalkıyordu... Şimdi oyunda şöyle herhangi bir oyun düşünebiliriz ama kağıt oyunlarında da elinizdeki koza çok büyük hamleler yaparsanız buna ne denir? Blöf denir. Yani hani blöfün bir sınırı vardır. Yani ben çekileceğim Diyarbakır'a gideceğim ve hiç gelmeyeceğim derseniz ya gerçekten bunu yapacak bir siyasi kararlılığınız ve imkanınız olacak mı? Veya böyle bir el, eli yüksek tutan böyle bir çıkış karşısında karşı taraf e, bu blöfü görürse e, çok sıkışırsınız. Evet, e, nitekim yani, böyle oldu. Bunun yani eli yüksek tutup dili sert kurmakla da e, esneme imkanını yitirdi. azalttı, yitirdi hatta diyorsun ve bu tabii politikanın kötü icra edildiği anlamına da gelebilir. Keşin, nitekim Öcalan'ın Burada devreye girme ihtimalini herkes biliyordu. Ödül bu oyundaki rolünü de herkes biliyor. Şimdi alın parlamentonuz başınıza çalın parlamentonuzu başınıza çalın gibi sözler. Belki belli bir öfkeyi yansıtıyor. Belki tabandaki öfkeyi karşılıyor ya da onu tatmin ya da rahatlatıyor her ne dersek diyelim. Ama siz bu kadar büyük bir oyunu Ee, hiç esneme imkanı olmayacak ya da aleyhinize kullanılması çok mümkün sözlerle kurarsanız işte şimdi geldiğiniz noktaya gelirsiniz. Ben BDP'nin hala haklı olduğunu düşünüyorum ee, protestosunda. Fakat bunun ucunun nereye gidebileceği meselesi ilk günden belliydi. Parlamentoyu sürekli terk etme kararlılığı çok daha başka siyasi ee, öngörüler veya hesaplar gerektirir. Yani sadece BDP Türkillerinin değil, Kürt hareketinin bütün diğer karar merkezlerinin de belli bir strateji üzerinde uzlaşmış olmasıyla ancak mümkündür. Peki bu noktada ben e, bu oyunda e, bir de Anayasa Mahkemesi'nin rolüyle ilgili bir şey sorayım. Siz e, yine bu programda e, Anayasa Mahkemesi'nin bizim biz daha bu konuda e, son sözümüzü söylemedik. Sözlerini hı hı. değerlendirirken bir öngörde bulunmuştunuz, oradan da ilginç bir karar geldi ondan sonra yetkisizlik kararı verdi. Evet. Sözü oymuş Anayasa Mahkemesi'nin. Şu aslında e, orada tam tartışmanın ne olduğunu ben de tam şu şey, gerçekten bilmiyorum şeyden dolayı bilmiyorum. Acaba e, hani bu açıklamayı Anayasa Mahkemesi yaptı demek doğru değil? Bu Anayasa'yı Anayasa bu açıklamayı Anayasa Mahkemesi Başkanı yapmıştı. Evet. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı bu açıklama. bana göre bir davetti, bir işaretti. Ancak Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında bu görüşün daha doğrusu bu işaret için bu işaretin yöneldiği noktanın kabul görmediği anlaşılıyor. Yani Anayasa Mahkemesi burada bana göre pozitif hukuk açısından yanlış bir karar vermedi. Yani Burada yetkisi var mı tartışması bu çerçevede sonuca bağlanır. Yani benim yetkim yoktur demesi yanlış değil. öbürlü deseydi yanlış olur muydu? Ben onun da çok yanlış olacağı kanısında değildim. Hukuksal kurgu içinde bir meşruluk temeli olabilirdi ama çok tartışılırdı. Şimdi durup dururken daha son sözümüzü söylemedik. gibi bir açıklamayı neden yapar bir Anayasa Mahkemesi Başkanı orada? Henüz kimse daha kimsenin aklına Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak gibi bir fikir gelmemişkenemde Niye evet. yapar böyle bir açıklamayı? Ben e, Haşim Kılıç'ın aslında Anayasa Mahkemesi eliyle bu krizin e, çözülmesi yönünde e, bir niyet taşıdığı kanımı koruyorum. E, e, orada e, hani herkesi bir parça sorumluluktan kurtarıp rahatlatacak mesela hükümeti de rahatlatacak bir şeydi ama hatırlayın o zaman şunu da söylemiştim. Eğer Anayasa Mahkemesi iptal kararı verirse yani Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin iptalini iptal ederse o zaman e, kurumlar arası ciddi kriz ortaya çıkar demiştim. <gülüyor> yani e, Anayasa Mahkemesi ile YSK arasında ve diğer yargı kurumlarının da katılabileceği bir ciddi kriz ortaya çıkabilirdi muhtemelen bu e, seçenekler bu e, alternatifler değerlendirildi ve e, daha az sorunlu olan karar verildi yani bu karar e, diğer karara göre daha az sarsıntı yaratırdı görünüşte kısa vadede ama uzun vadede bana göre diğer karar pekala Türkiye'de krizi şimdi çözmüş olacaktı. ve kurumlar arası ya da yüksek yargı organları arasındaki diğer tartışma başka türlü bir çözüme bağlanabilirdi. Tıpkı Federa Türk Futbol Federasyonu'nun yine kısa vadede rahatlatıcı ama uzun vadede evet, evet, çok evet. düşündürücü sonuçlar verebilecek kararını verir. Yani derisi. onu da çok kısa söyleyeyim ve sonra süreyi açtık galiba. Ee, yani şimdi e, en az sorun yaratan kararı verdi ama biliyorsunuz bu sürekli bir adım öteye birkaç adım öteye sorunu ee, Ötele, ötelemek. ötelemektir ve orada daha büyük bir soruna dönüşerek bekliyor bizi. Tam şimdi, onu kastettim ben evet, de, evet biliyorum onu tahmin <gülüyor> ettim ya yani şimdi eğer yargıdan e, şikeye yönünde bir karar çıkarsa ve bir sene sonra çıkarsa e, geriye dönük olarak lig nasıl bir hal alacak bundan kim nasıl sıyrılacak gerçekten e, Allah kolaylık versin iyi ki <gülüyor> Böyle bir olayda karar durumunda değilim diyeceğim bir hal olur o zaman. <gülüyor> Ev <Peki, gülüyor> galiba bitirebiliyoruz. E, tabii, artık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Görüşmek üzere. Mevoto. Mitat Sencer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.